Allahu ve Hep beraber muhabbete yapmaya çalışıyordu. Allah'ın ayetlerine cevap vermeye. Karşılık olarak istiğfar etmeye, tevbe etmeye, dua etmeye çalışıyorduk. Rabbimizi tesbih etmeye, hamd etmeye, şükretmeye çalışıyorduk. Devam edeceğiz inşallah. Fatır suresi ile devam ediyoruz. Auzubillahimin eşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yesevil a'mar Vall Basir, Valla Zulmatur, Valla Nur, Valla Zillu, Valla Harur, Vma Yastewil, Ahyaou, Valla Amwat. Ina Allah yüseğe men Oma ente bi mismi'in men kubur. Allah hiç görenlerle görmeyenler bir olur mu? buyurdu. Hiç karanlıkla nur, karanlıkla ışık bir olur mu? Gölgeyle sıcaklık bir olur mu? Elbette ki bir olmaz dedi. Eğer biri Allah'ın vahyiyle görmüyorsa, yani ayetlerle hayatı anlamamışsa, insanı anlamamışsa, ahireti anlamamışsa, o kör gibidir, o karanlıktaki insan gibidir. Dolayısıyla onun doğru anlaması mümkün değildir. Onun için mutlaka vahiy ile görmemiz lazım. Allah'ın ayetleriyle görmemiz lazım. Neyi görmemiz lazım? İnsana bakarken Allah insanı nasıl anlatmışsa, öyle insanı anlayıp tanımamız lazım. Hayata bakarken hayatın bir imtihan olduğunu, her anda Rabbimizin bizi imtihana tabi tuttuğunu, bize peygamber gönderdiğini, kitap gönderdiğini ne yapmamız gerektiğini, öğrettiğini anlamamız lazım. Dünya hayatını yaşarken Allah ister mal vermiş olsun, ister mevki makam vermiş olsun. Allah'a göre mal nedir? Mevki makam nedir? Nasıl kullanılması gerekir? O maldan, mevkiden nasıl istifade edilmesi gerekir? Onu Allah'tan öğrenmemiz lazım ki gerçekten görmüş olalım Gerçekten karanlıkta kalmamış olalım, Allah'ın vahyinin nuruyla, ayetlerle anlamış olalım. Yoksa kör olmuş oluruz. İstediğimiz kadar aklımızı kullanmaya çalışalım, gerçeği anlayamayız. Eğer Allah birine mal vermişse, onu ahireti için harcamıyor, kullanmıyorsa ebedi hayatını, cenneti, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmıyorsa Mara başka türlü bakmıştır. Allah'a göre de başka türlü bakmıştır. Allah onu vermiş ki onunla ebedi hayatını kazansın diye. Eğer yok bu böyle değil dediyse bu durumda o Allah onun için kör dedi. Allah'ın ayetleri de görmediği için. O karanlıktadır dedi. O aydınlığı kaybetmiş. Allah'ın ayetleriyle bakmadığı için. Ölü olanlarla diri olanlar bir olmaz dedi. O ölüdür dedi. Allah'ın ayetleriyle dirilmemişse ona Allah diri demiyor. Allah ona ölü diyor. Onun için ne buyuruyor ayet-i şerime de? Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü, Allah ile, Allah'ın vahyiyle sizi dirilmeye, dirilten şeye davet ettiğinde hemen onun davetine icabet edin. Allah'ın vahyiyle dirilin. Allah'ın vahyiyle muhatap olmayanlar, yani dinleyip, anlayıp, gerekeni yapmayanlar, ölüdür dedi Allah. Eğer ölüyseniz Allah'ın ayetleriyle dirilin dedi. Allah mutlaka dilediği kimseye ayetlerini işittirir. Yani eğer biri Allah'ın rızasını istiyorsa, mutlaka Allah bir şeyi, birini vesile edip ayetlerini ona ulaştırır, ona işittirir. Ama dedi Allah, sen ölü olanlara, kabirdekilerine işittiremezsin. Eğer biri Allah'ın ayetlerini işitmiyorsa, duymuyorsa, anlamıyorsa, anlamak gibi bir derdi yoksa Allah ona ölü dedi. İstediğin kadar ayetleri oku, o duymaz dedi. Neden? Çünkü ölüdür. Manevi olarak ölmüş. Manevi olarak diri olabilmesi için iman etmiş olması gerekir. İman etmiş olması gerekir ki, Allah ile dirilmiş olsun. Allah'ın sevgisiyle dirilmiş olsun. Rabbine aşık olmuş olsun. Rabbini ciddiye almış olsun. İman etmemişse ölüdür. Dolayısıyla iman etmeyenler istediği kadar okusun ya da onlara okunmuş olsun, işitmezler dedi Allah. Bunu Rabbim bana söylüyor demedikçe işitmiş olmuyor çünkü. eğer şimdiye kadar Rabbimizin ayetlerini işitemediysek Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır davrandıysa, karanlıkta kaldıysa, ölü gibi olduysa Rabbimiz bizi ayetleriyle, vahiy ile diriltsin. Bizi vahiy ile nurlandırsın. Vahyini bize nur yapsın. Bize göz yapsın, ışık yapsın. Sonra sen bir uyarıcısın dedi. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Dolayısıyla hiçbir ümmet yoktur ki Onların içinden onlara bir uyarıcı, bir nezir göndermemiş olalım. Mutlaka her kavme, her ümmete, her cemaate, her topluluğa bir uyarıcı mutlaka göndermişiz. Ayetlerimizi okuyan bir uyarıcı mutlaka göndermişiz. Eğer onlar seni yalanlıyorsa, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Yani insan ya Rabbinin ayetlerini tasdik eder ya da yalanlar. Yani işitmiş gibi yapar, anlamış gibi yapar, kabul ediyorum der ama gereğini yapmaz. Yalanlamış olur yani. Ne buyurdu? Biz seni bir nezir olarak, uyarıcı olarak gönderdik, müjdeci olarak gönderdik. Bununla beraber senden sonra bu devam eder Mutlaka her kavme bir uyarıcı göndereceğiz dedi. Onun için hiç kimse ben duymadım, ben anlamadım diyemez. Mazeret üretemez yani. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar buyurdu. Dolayısıyla Allah'tan haşyet duyanlar alimlerdir. Kim Allah'tan haşyet duyuyorsa, okuması, yazması olmasa bile o alimdir. Ama Allah'tan haşyet duymuyorsa, o 10 tane üniversite bitirmiş olsun, Kur'an'ı da ezbere bilmiş olsun, o alim olmaz. Ne olur? Bilgi yüklü. Allah, Yahudi alimleri için öyle buyurmuştu. Onlar, bilgi yüklüydü. Vahyin bilgisini yüklenmişlerdi ama onunla amel etmezlerdi, kitap yüklü eşek gibidiler dedi. Aynı şey kıyamete kadar geçerlidir. Eğer biri Allah'ın ayetlerine iman etmemişse, isterse hepsini ezberebilmiş olsun. Onu okuyup, anlayıp, dinleyip, anlayıp, onu imana dönüştürüp, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmediyse o sadece bilgi yüklenmiştir. Yani eşeğin yükü sırtına aldığı gibi sadece bilginin yükünü yüklenmiştir. Ama Allah'a iman ettiyse, Rabbinden haşyet duyduysa, isterse bir tek Fatiha'yı bilmiş olsun, Rabbinden haşyet duyuyorsa o alimdir. Allah söylüyor Allah bizi kendisinden haşyet duyan alimlerden eylesin. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, kendilerine rızık olarak verdiklerimizi gizli ve aşikare Allah yolunda sarf edenler, asla zarar etmeyecekleri bir ticaret yapmışlardır. Ticaretlerini Allah ile yapmışlardır. Bunlar kazandıklarını umabilirler. Ama böyle değilse Allah'tan bir şey beklemesinler. Onlara ecirleri tamamen ödendikten başka bir de Allah lütfundan ziyadesini verecek. Muhakkak ki Allah gıfır ve şekurdur. Mahfiret edendir, şükrün karşılığını, teşekkürün karşılığını verendir. Aynı zamanda kuluna teşekkür edendir niye iman ettiği, salih amel işlediği için. Sana vahyettiğimiz bu kitapta öncekileri tasdik eden hakın ta kendisidir. Allah kullarının bütün hallerinden haberdardır, görendir, buyurdu. Bütün kitaplar, bütün vahiyler Allah'ın vahyi, Allah'ın kitaplarıdır. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimize kadar Gelen bütün kitaplar, bütün vahiyler. Sümme, sonra dedi, Evresnel kitabellezines tefeyna min ibadina. Sonra, senden sonra yalnız dedi. Sonra, bu kitaba insanları varis kılarız. Seçtiğimiz kulları bu kitaba varis kılarız. Sonuç ne olacak? Bedi sonucu anlatıyor. Ve minhum zâlimun li Onlardan bir kısmı nefsin'e zulmedecek, zulmeder. Allah için geçmiş ya da gelecek yoktur. Allah konuşurken de öyle buyurur. Onlardan bir kısmı nefsin'e zulmeder. Yani Allah'ın vahyini dinlemez, ciddiye almaz bir kısmı. Ve minhum Müktesid onlardan bir kısmı orta yolu seçer. Yani evet, dinler, okur, anlamaya çalışır, gereğini yapmaya çalışır. Ve minhum sabihun bil hayratin bi iznillah. Onların bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda müsabaka eder, birbirleriyle yarışırlar. Zalike kebir. İşte büyük lütuf, büyük saadet budur. Asıl kazanmış olanlar o hayırda birbirleriyle yarışanlardır. Kitaba varış olmuşlar ya, Allah'ın kitabına sarılıp öyle yapıyorlar. Hem kendileri iman ediyor, gereğini yapıyor, hem Allah'ın vahyini taşırken müsabaka yapıyor, hem hayırda önde gitmeye çalışıyor. Onlara adım cenneti vardır. Onların giydikleri e, ipektir. İpekten onlar için elbiseler vardır. Onlar incilerle süslenirler. Derler ki bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. olsun. Niye böyle söylüyorlar? Dünyada çok üzülmüş herde ondan. Muhakkak ki bizim Rabbimiz gafur ve şekurdur. Magfuret edendir. Bizi mahfret etti. Bir de bize teşekkür etti. Şükrümüzün de karşılığını verdi derler. Evet. Gene hamd ederler. O ki lütfuyla, ikramıyla bize bu yüksek makamı ihsan etti, ikram etti der der. Orada onlara herhangi bir yorgunluk dokunmayacak. Orada onlar için herhangi bir bıkkınlık, ustans söz konusu olmayacak. Dünyada koşmuşlar, yorulmuşlar çünkü mutlaka bir şeylerden bıkkınlık gelmiş onlara ki Allah böyle buyuruyor. Ama o, Allah'ın ayetlerini ciddiye almayan, hakikati örtenler, onları da cehennemin ateşi vardır, aleyhlerinde hüküm verilmez ki ürsünler Kendilerinden azap hafifletilmez. İşte biz nankör olanları böyle cezalandırırız dedi. Kime karşı nankör? Allah'a karşı. Allah vahiy nimetini veriyor, almıyor, kabul edemiyor. Aklıyla ya da şeytanın verdiği vesveseyle hayatı yaşamaya çalışıyor. Allah bizi nankörlerden eylemesin. Allah bizi dinine, kitabına varis kılıp müsabaka yapanlardan eylesin. Hayırda yarışanlardan eylesin. Onu taşıyanlardan eylesin kitabın yeni yapanlardan eylesin. Allah'ını varis olarak kabul ettiklerinden eylesin. O kaybedenler cehennemde feryat ederler. Derler ki, evet, Rabbimiz, eğer bizi buradan çıkarırsan, dünyaya tekrar gönderir, bir imkan verirsen, İşlediğimiz bu amelden başka ameller işleyeceğiz, bu sefer salih amel işleyeceğiz derler. Allah da buyurur ki, size düşünecek kadar, bir kimsenin düşüneceği kadar size bir ömür vermedin mi? Size verdiğim ömür bunun için yeterli olmadı mı? Bunu anlayacak kadar. Bir de size uyarıcı gelmedi mi? Size uyarıcı da göndermemiş miydim? Sizi uyarmamış mıydı? Allah hitabına devam ediyor. Tadın azabı, zalimler için yardım edecek kimse olmaz. Zalimlere kimse yardım edemez, buyurur. Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybini bilendir, gönüllerde olanı bilendir. Hiç kimse, hiç kimse, İçindekini ondan gizleyemez. O her şeyi bilendir. Yeryüzüne sizi halifeler yapan, kılan O'dur. Artık kim bu halifeliği kabul etmezse onun bu küfrü kendi aleyhenedir. Hayatı Allah adına yaşamazsa, Allah'ın vahyiyle yaşamazsa bu küfrü kendi aleyhenedir. Kafirlerin küfrü Allah katında gazaptan başka bir şey arttırmaz. Evet, kafirlerin küfrü onlar için helaktan başka bir şeyi arttırmaz. Bizi yeryüzünde halife yapan Allah'a halife olarak iman edenlerden eylesin. Amin. Halifeliği yapmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Rabbini temsil etmeye çalışanlardan eylesin. Amin. Rabbine ayna olmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Bunu inkar edenlerden eylemesin. Amin. Yok sayanlardan eylemesin. Amin. Kim kötü hele yaparsa o kötü heleyi Allah onun başına geçirir. Kim Allah'a hile yapmaya çalışırsa Allah'ın kullarına, müminlere hile yapmaya çalışırsa, Allah onların o hilesini onların başına geçirir, kazdıkları kuyuya onları düşürür. Geçmiştekilerin, geçmiştekiler için Allah'ın adeti böyleydi, onlar Allah'ın kendi adetini değiştirmesini mi bekliyorlar? Allah'ın adetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın adetini yerine getirmede asla bir ihmal bulamazsın. Allah bizi hile yapanlardan eylemesin. Amin tuzak kuranlardan eylemesin. Amin. Kendi kendine tuzak kuranlardan eylemesin. Allah'ın tuzağını başına geçirdiği kimselerden eylemesin. Amin. Gerçek manada Allah'ın ayetlerine iman edenlerden eylesin Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmetin Rabbi. Abdehu Zekeriya. Nâdâ Rabbahu nidâen Bu Rabbinin Zekeriya'ya olan rahmetini anmasıdır. Kur'an Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Gizli gizli içinden yakararak, yalvararak Rabbine nida etmişti. Yaşlandığını söylemişti. karımının kısır olduğunu, kendisinin de yaşının son sınırına geldiğini söylemiş. Sonra, ben benden sonra bu kavmimin hidayetten sapacağından endişe ediyorum demişti. Bunun için bana bir evlat ver demişti. Allah da olur. Seni bir evlatla müjdeliyorum. İsmi Yahya'dır. O peygamberdir dedi. Zekre Aleyhisselam hanımın kısırdır. Ben de yaşlıyım. Nasıl benim çocuğum olur? Ya Rabbi dediğinde Allah, Allah bir şeye ol dediğinde olur. Sen de hiçbir şey değilken seni yarattı. Bunu böyle anla dedi. Ne anlatır bize Rabbimiz? Allah için hiçbir şey imkansız değildir. Allah için imkansızlık yoktur. Allah'a iman edenlerin böyle düşünmesi gerekir. İmkansız gören bir şeyi öyle iman etmesi gerekir ki Rabbim ol derse olur. Eğer Rabbimize böyle iman etmediysek Şartlar müsait değildir. Olmaz dediysek, bu imkansızdır. Duayla da gerçekleşmez dediysek, bunun için Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Tevbe ediyoruz. Senin gücün her şeye yeter ya Rabbi. Allah peş peşe peygamberlerini anlatıyor. İbrahim'i, Musa'yı, İsmail'i, İdris'i anlatıyor. Hepsinin salih kullar olduğunu beyan ediyor. bir anlatırken buyurdu ki Allah'ın, Rahman'ın ayetleri onlara okunduğunda onlar ağlayarak secdeye kapanırlardı. Peygamberlerin özelliği. Elbette ki imar edenlerin de böyle olması gerekir. Ağlayarak secdeye kapanmaları gerekir. Allah'ın ayetlerini okuyup, secdeye kapanıp ağlamaları gerekir. İster bu Allah'ın haşetinden olsun, ister bu Allah'a olan muhabbetinden olsun, ister Allah'ın kendisine bahşettiği sırlardan olsun. Ağlayıp secdeye kapanması gerekir, secdeye kapanıp ağlaması gerekir. Allah sonra buyurdu, onların arkasından gelenler, namazı zayi ettiler, şehbetlerine uydular, Dolayısıyla gaya kuyusuna, cehennemdeki kuyuya yuvarlanacaklar. Dünyadayken yuvarlandılar. Namazı zayi etti. Buyurdular. Namazı zayi edince Allah'ın huzuruna çıkmadılar. Selat'ı zayi etmişler çünkü. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle yanmadılar. Dünyanın derdiyle yandılar. Namaz ile düzelmediler, kendilerini düzeltmediler. Başka şeylerin, arzularının, isteklerinin peşinde koştular. Ama dedi, Allah... Rahman'ın kularına vadettiği cennet, adın cennetidir. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelmiştir, yerine gelecektir. O cennettekiler orada boş bir söz işitmezler. Onlara Rablerinden selam vardır. Bu öyle bir cennettir ki biz kullarımızdan Takva sahipleri olanları oraya varis kılacağız. Allah'a karşı sorumluluğu yerine getirmeye çalışanları oraya koyacağız. O takva elbisesini giyinmiş olanları oraya koyacağız. Göklerin ve yerin ikisinin arasında bulunanlar, hepsi Rabbine aittir, Rabbinindir. Sen sadece ona Abdol kulluğunda, ablılığında sabret, sebat et. Ve yekûlul insan. İnsan der ki, insan deyince, genel olarak bu bütün insanlar içindir. Ben öldüğüm zaman nasıl dirileceğim. Mezardan nasıl çıkacağım, diyor. İnsan düşünmüyor mu? Daha önce onu biz yarattık. Hem de kendisi yokken, hiçbir şey değilken yarattık. Allah onu tekrar diriltmeye kadir değil midir? Yani aklını kullanmıyor mu? Böyle düşüncelere dalanları o şeytanlarıyla beraber toplayacağız. Sonra cehennemin etrafında onlara diz çöktüreceğiz. Diz çöktürmüş vaziyette hazır bulunduracağız. Onların en şeridleri kimlerse böyle teker teker alıp cehenneme sürükleyeceğiz. Her milletin içinden Rahman olan Allah'a karşı gelip haddini aşanları, Rabbine karşı saygısızlık yapanları cehenneme Atacağız. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya, cehenneme uğramamış olsun. Mutlaka hepiniz oraya uğrayacaksınız. Bütün insanlar cehennemin etrafında mutlaka diz çekmiş olacak. Rabbinin kendine vacip kıldığı hüküm budur. Allah bir kere bunu böyle söyledi, bunu böyle yapacak. Peygamberler de buna daha iyidir. Sonra o takva sahiplerini Rabbine karşı takva sahibi olanları oradan kurtaracağız. Gerisini cehenneme sürükleyeceğiz. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu halde Onlar Rab'lerini dinlememişlerdi. <gülüyor> Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler var ya Allah onlar için bir sevgi yaratacak. Onlara sevgi verecek. Eğer biri gerçekten iman etmiş salih amel işliyorsa mutlaka Allah kendinden ona sevgi verir. Yani onlar mutlaka birbirini sever. Diğer müminleri sevme sevgisini verir. Diğer müminler kendisini sevsin diye kendinden ona sevgi verir. Eğer müminler birbirini sevmiyorsa iman etmedikleri, salih amel işlemedikleri içindir. İmanını salih amelle tercihlemediği içindir. İman yok demektir bu. Eğer sevgi yoksa onun için ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Eğer birbirinizi sevmiyorsak Allah bu sevgiyi vermemiş demektir. Ama Allah vaat ediyor ki vereceğim diyor. İman etmiş, salih amel işlemişseniz kendimden size sevgi vereceğim. eğer birbirimizi sevemediyse Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bizi af et ya Rabbi. Mağfiret et ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. ha. Ma enzelne aleykel Kur'ane li teşka Sen meşakha çekesin diye sana bu Kur'anı indirmedik. İlla tezkireten limen yahşa Allah'tan haşyet duyanlar için nasihat olsun diye indirdik. Rabbimiz bizi kendisinden haşyet duyanlardan eylesin. Elbette ki Rabbimiz her şeyi en iyi bilendir, yarattığını en iyi tanıyandır. Kimin hayatı nasıl yaşadığını nasıl, ne kadar iman ettiğini, ne kadar günah işlediğini, ne kadar şirke düştüğünü en iyi bilendir. Bizim bildiklerimizi bildiği gibi, bizim kendimiz hakkında bilmediklerimizi de bilendir. Onun için hem bildiğimiz günahlarımıza, hem de bilmediğimiz günahlarımıza tevbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Amin. Sen Erhamer Rahimisin Ya Rabbi. Amin. Sen Tevvabur Rahimsin Ya Rabbi. Amin. Sen Gıfurur Rahimsin Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı mağfiret et Ya Rabbi. Amin. Bizi bize bırakma Ya Rabbi. Amin. Eğer sen bizi bize bırakırsan, biz kendimize zulmedenlerden oluruz. Biz hösrana uğrayanlardan oluruz. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen, sen bizi rahmetinin içine alıp rahmetinde muamele etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz. Hösrana uğrayanlardan oluruz. Biz kendi nefsimize zulmettik. Zalimlerden olduk. Ayetlerine iman edemedik. Seni dinleyemedik. Amin. Dinlediğimiz halde dinlememiş gibi yaptık. Amin. Bunun için af diliyor, mağfiret diliyoruz ya Rabbi. Amin. Allah hepimizden razı olsun.